Ben Emre. Programa yeni katıldım. 14 yaşındayım. O zaman hoş geldin Emre diyoruz ve yeni bir söz programıyla karşınızdayız bu haftada. Artık Emre'nin de sesini duyacaksınız bizimle birlikte. Emre geçen pazartesi katıldı ekibe ve bu ilk programı. Emre ile birlikte aslında düşündük ve yeni bir eğitim dönemine başlıyoruz. Ve yeni bir eğitim dönemi aslında yeni sorunlar ve yeni soru işaretleri demek. Eğitim Reformu Girişiminden Işık Tüzüm konuşacağız. Merhaba. Merhaba. E, biraz bize kendinizi, kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. E, üç, yaklaşık 3 yıldır e, eğitim reformu girişiminde çalışıyorum. Eğitim Reformu Girişimi Sabancı Üniversitesi'nin bir projesi. E, daha önce uluslararası ilişkiler ve kalkınma alanlarında çalıştım. Şimdi de eğitim politikaları ve özellikle eğitimde çocuk hakları üzerine çalışıyorum. Burada bulunmamın nedeni de aslında ERG'nin eğitim reformu girişiminin yine 3 yıldır sürdürmekte olduğu eğitimde haklar çalışmaları ve bu kapsamda yaptığımız hak arama yollarına ilişkin çalışma. Peki eğitim reformu girişimi aslında bir kitapçık hazırlamış ve kitapçığın içinde de bizim soracağımız birçok soruya aslında cevap var. Ama şöyle başlayalım yeni bir eğitim yılında kayıt parası adı altında istenilen birçok bağış var. Bu yasal mıdır ya da ne kadar yasaldır? Çünkü çok uçuk rakamlardan aslında söz ediliyor. Hani milyarlardan bile söz edildiği oluyor bazen. Ancak bundan bahsediyorum çünkü bu bizim de aslında ekiple hep birlikte konuşurken ortak sorunlarımızdan biri. Çünkü hepimizden zamanında alındı ya da alınacak. Evet. <gülüyor> aslında ilk öğretimin yani zorunlu ilk öğretimin herkes için parasız olması gerekiyor. Bu sadece kayıt parası alınmaması anlamına da gelmiyor. Hatta bu aynı zamanda ders kitapları, gerekli malzemeler, üniformalar gibi materyallerin de öğrencilere ücretsiz sağlanması gerektiği anlamına geliyor. Hani ilk öğretimi zorunlu yaptığınızda zaten bu parasızlık koşulunun da birlikte gelmesi gerekiyor. Bu bütün hani uluslararası insan hakları belgelerince de eğitim hakkını ele alan kabul edilmiş durumda ki Türkiye'nin yasalarına baktığınızda da bu bu şekilde kabul ediliyor. Fakat tabii uygulamada çeşitli nedenlerden dolayı aksaklıklar yaşanıyor ve hani birkaç senedir de devam eden sorunlar olduğunu biliyoruz önün kesilemediğine zorunlu bağış isterildiği zaman ve biz bu bağışı vermek istemiyorsak mesela o kişi iste bağışı isteyen kişiyi nerelere başvurarak şikayet edelim. Şöyle biraz aslında isterseniz o ayrıntıya girmeden önce biraz genel şeyden bahsedelim. Şimdi aslında Milli Eğitim'de yıllardır hani bu bağış paralarının istenmemesi gerektiğini Milli Eğitim Bakanlığı da çeşitli düzeylerde her yıl okul açıldığında söylüyor ama ister istemez hani bir takım herkesi denetlemek mümkün olmuyor. Dolayısıyla bunun bir çok giderilmesi gereken önemli bir neden aslında okullardaki kaynak eksikliği. Bütün okullar için ve bütün bağış uygulamaları için bunu söylemek mümkün değil ama birçok okulda o bağışlar olmaksızın öğrencilere hijyenik bir ortam örneğin sağlayacak durumda değil. İşin e bir bu boyutu var. E, bir denetim eksikliği olduğunu görüyoruz. Yani yıllardır sorunun devam etmesi nedeniyle. <gülüyor> Özür dilerim. E, bir yandan da e, aslında hepimizin kanıksamaya başladığı, ne yazık ki kanıksamaya başladığı bir sorun haline geldi. Ve çok fazla yani bu konuda şikayetler duymak mümkün olmuyor. E, veliler de artık yani okul aile birlikleri de e, bu uygulamalara dahil olabiliyorlar. E, yapılabilecek şeyler aslında var ve ne kadar çok bu farklı mekanizmaları hani kullanırsak, bu konunun bir sorun olduğunu, olmaması gerektiğini gündeme getirirsek aslında, çözülme olasılığını da arttırmış bulunuyoruz. E, bu ara, Bizim hazırladığımız, biraz önce Deniz'in bahsettiği ilk öğretimde Haklar ve Hak Arama Yolları diye bir kılavuz kitap aslında. E, 2008 yılında ağırlıklı olarak hazırlandı ve Özellikle anne babalar ve çocukların yasal temsilcileri için bir yasal hak arama yolları e, kılavuzun niteliğini taşıyor. İçinde farklı senaryolar var. Eğitim hakkının farklı şekillerde ihlal edilebileceğini biliyoruz. Bu e, kayıt parası istenmesi de bunlardan bir tanesi. Bunun dışında okulun güvenli e, veya sağlıklı olmaması veya çocukların ayrımcılığa veya şiddete uğraması da eğitim hakkı ihlalleri ve bu e, kitapta da Ankara Barış Çocuk Hakları Merkezi ile bazı akademisyenler tarafından hazırlandı bu kitap. Farklı senaryolar var. Çocuk mesela okul masrafları nedeniyle eğitimine devam edemiyorsa da ayrı bir başlık. Onun altında da özellikle tabi ilk yapılabilecek şey Milli Eğitim Bakanlığı'na bir dilekçeyle başvurmak. Milli Eğitim Bakanlığı'na dilekçeyle başvurduktan sonra e, Milli Eğitim Bakanlığı'nın dönüp okuldaki o uygulamayı zaten sonlandıracağını düşünüyoruz. Ama e, oradan sonuç alınamadığı takdirde yapılabilecek şeyler de var. hani şu anda çok ayrıntısına girmek istemiyorum bu çünkü en hani bir takım işte dava açma süreçlerine kadar kapsayan bir kılavuz. Fakat en hani farklı yollar var. Sadece Milli Eğitim Bakanlığı da değil Türkiye'de birçok aslında başvuruda bulunulabilecek mekanizma var. İl ve ilçe insan hakları kurulları var. Milli Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde insan haklarını izleme komitesi var. Çocuk haklarını izleme komitesi var. Farklı kanallar var ve hepsi de bu kılavuzda tanıtılıyor. Peki ben bir şey sormak istiyorum. Hatta yaşadığım bir şeyden bahsedeyim. Arkadaşımın annesi kendi okulundan çok yüksek miktarda bağış istendiği için müdürü şikayet etmek istedi. Ve milli eğitim aradı. Aslında hani herkesin yapması gereken bir şey belki de. Ve e, çocuğunun kaydını yaptırmış bulundu o okula. Evet. Yani küçük de olsa bir bağış verdi. Ve milli eğitim aradığında aslında isimsiz e, bir şikayet alınamadığını öğrendi. Ve şey düşündü. Benim ismim eğer okula giderse yani çocuğuma bir şey olur mu? Hani evet... Yani şikayet etmek gerek, hani daha önce de aslında sohbetimizde, kayıttan önceki sohbetimizde konuşmuştuk. Yani hiç hukuki bir dava göremediğinizi söylemiştiniz eğitimle ilgili ve en azından sonuç alınamasa bile başvuru yapıldığında geriye dönüp baktığımız zaman evet başvurular var, demek ki bir şeyler yapmak gerekiyor diyebiliriz demiştiniz. Ama böyle bir durum da var. Yani en azından öğretmenler öğrenciye hani laf söyleyebilir ya da okul müdürü takabilir, hani tırnak içinde takabilir öğrenciye. Yani eğitim hakkının hassasiyeti hı hı. aslında tam da söylediği noktadan geliyor. Gerçekten çünkü çocuğun ertesi günkü yaşamını etkileyecek şeyler yapabiliyor aileler. Dolayısıyla aileler de bundan kaçınmak ve çocuğu korumak için aslında bu işin peşini bir noktada bırakıyorlar fakat Aileler burada hani yalnız olmak durumunda da değil veya bireysel hareket etmek durumunda da değil. Her şeyden önce okul aile birliklerini böyle bir denetim mekanizması olarak güçlendirmek lazım. Sadece yasal yollar olarak da bakmayalım aslında farklı aktörleri güçlendirmek olarak. Yani okulların güçlendirilmesi ki hani öğrencilerin gereksinimlerine daha iyi yanıt verebilsinler. Okul aile birliklerinin bu denetim rolünü üstlenmesi çok önemli. Birçok aile bir araya gelerek aslında örgütlenerek bir takım adımlar atabilirler ama diğer çok önemli bir şey de ailelerin aslında bu konuda zaten uzman çalışanlardan destek alması olabilir. Dolayısıyla bir anne kendi başına belki o yasal yolları işletmese bile bir avukattan işte bu çocuk hakları merkezlerinden barolardaki destek alması büyük ihtimalle daha zaten verimli sonuçlar doğuracaktır. Evet. Bu tarz aslında destek mekanizmalarını Hı. daha geliştirmek ve kullanmak lazım. Evrak eksikliği yüzünden okula kayıt yaptırılmaması bir hak ihl ihlal midir? Ee, Birçok durumda öyle aslında. Mayıs 2008'de bu konuda bir genelge yayınlandı ve mesela artık çocuklardan hani okula kayıt yaptırırken ikametgah belgesi istenmesine gerek yok. Önemli olan nüfus cüzdanı ama hatta bazı durumlarda nüfus cüzdanı sağlanamasa bile e, okul yöneticisinin e, bu kaydı yapması gerekiyor. Daha sonra da veliyle birlikte çalışarak o nüfus cüzdanının e, alınması sürecinde rol oynayabiliyorlar. E, dolayısıyla hani Burada işte hani farklı yollardan gidilebilir ve belge eksikliğinin ilk öğretme önünde bir engel olmaması gerekiyor. Aslında geçen gün toplantı yaparken arkadaşlarla hani ortaya çıkan bir konuydu bu. Çünkü herkesin zamanında yaşamış olduğu bir haksızlık, bir ihlal vardı. ve bağışlardan bahsedilirken ya da işte evrak eksikliği yüzünden hani okula kayıt edilememeden bahsederken şey de ortaya çıktı. Bir müdürün bir öğrenci dış görünüşü ve e, fiziki yapısı maddi yapısı yüzünden sen okulumuza uygun değilsin okul, okulun imajına bozarsın işte alt mahalledeki okula git kaydını yaptır gibi bir söylemde bulunduğu hani öğrenildi bu bir ayrımcılığa giriyor ama bu ayrımcılık da yasalarla ya da haklarla destekleniyor hani böyle bir ayrımcılığa uğradığımız zaman ben böyle böyle bir hani sözle maruz kaldım deyip hakkımızı arayabiliyor muyuz ya da nerelere başvurabiliyoruz? Çünkü aslında baktığımız zaman birçok kere tekrarlanmış bir şey bu. Sonuçta bir müdür geliyor, evet iyi bir müdür, okulun imajını yükseltiyor, işte iyi eğitim veren bir yer oluyor ve e, öğrenciler dış görünüşleri ya da aile yapıları yüzünden o okula alınmıyor. Aslında ayrımcılık, evet yani birçok yerde çok sık karşı, farklı türleriyle çok sık karşılaştığımız bir şey. Bir yandan da bir zorluğu da ispat etmenin e, zorluğu, ayrımcılığı farklı okullarda. Fakat yine de yapılabilecek şeyler var. Burada da yine hani suç duyurusu veya şikayet dilekçesi hazırlanması gibi yollar benimsenebilir. Ama ben tekrar vurgulayacağım özellikle böyle hassas bir e, konu olduğu noktada muhakkak barolardan, baroların çocuk hakları merkezlerinde görevli avukatlardan destek alınması olacaktır. Ya yasal bir işlem uygulanabiliyor yani böyle bir şeyden sonra da. Evet. Peki. Şimdi bir müzik arası vereceğiz. Ardından tekrar buradayız. sad Eğitim reformu girişiminden Işık dizinle beraberiz. Ee, okula kayıt yaptırdıktan sonra e, oku, eğitim devam ederken okul içerisindeki e, hak ihlalleri devam ediyor mu? Tabii. Aslında eğitim hakkı diye Belki başta dikkatinizi çekmiştir biz çalışmalardan eğitimde haklar olarak bahsediyoruz eğitim hakkından ziyade aslında orada vurgulamak istediğimiz eğitim hakkının sadece okula erişimle ilişkili olmadığı yani sadece işte kayıt parası alınması bir eğitim hakkı ihlal değil aslında eğitim hakkı uluslararası insan hakları belgelerince çocuklara tanınan eğitim hakkı birçok şekilde ihlal edilebiliyor ve bu okul sürecinde de devam ediyor eğitim sürecinde de kayıt sonrasında. Aslında herhangi bir çocuk hakkının okulda gerçekleşmemesi veya farklı eğitim ortamlarında yine bir ihlal anlamına geliyor. Örneğin çocuğun katılım hakkı, ifade özgürlüğü, sağlıklı ve güvenli bir ortama gereksinimi, bütün bunları da yine eğitim hakkı bağlamında okullarda değerlendirmemiz gerekiyor. Boş zaman ve dinlenme ve oyun hakkı dahi aslında bunun kapsamında. Peki, aslında daha önceki programlarda da sizinle birlikteydik, yine birlikte bir program çekmiştik ve bir internet siteniz vardı. Eğitimde haklarla ilgili ve aslında çocuklara göre çok tasarlanmıştı. Hani çocuklara hakkını öğretmek üzere bir siteydi. Bu siteden bir daha bahsedebilir miyiz? Hani Nasıl bir içeriği vardı? Hatta sitenin tamamını verip aslında girip haklarımızı öğrenmeyi sağlayabiliriz. Sitenin adı aslında www.eğitimdehaklarımızvar.org Sitenin amacı bu eğitimdeki çocuk haklarını birazcık okuldaki mekanlarla ilişkilendirerek anlatmaktı. Özellikle ilk öğretim ikinci kademe öğrencileri için yani 11-14 yaş grubu için tasarlanan bir internet sitesiydi. Yaklaşık bir buçuk yıl önce açıldı. Orada çocuklar aslında bir okul görüyorlar karşılarında ve okuldaki farklı odalara girerek Farklı çocuk haklarını o mekanlarla ve eğitimle ilişkili olarak e, okuyabiliyorlar o hakları ile ilgili bir takım metinler. Örneğin e, sınıfta ifade özgürlüğüne ilişkin e, bir metin bulmak mümkün. Bahçede oyun hakkında tabii ki aslında bütün haklar okulun e, her köşesinde ve eğitimin her anında geçerli fakat biraz hani daha kolay ilişkilendirebileceğimiz mekanlar ve haklar oldu. İşte bir okulda kantin veya yemekhanede olması gerekenler üzerinden de bir takım bilgiler edinmek mümkün. Bunun dışında sınıflar var, yatakhane var, koridorlar var ve bunlar yani farklı mekanlara girerek birkaç tane de küçük oyun eşlik ediyor bu metinlere bilgi edinebiliyor. Ona paralel olarak hazırlanan başka bir materyal daha var aslında. Hem o siteden bu yayını indirmek mümkün, hem de eğitim reformu girişiminden istemek mümkün. O da eğitimde haklarım var diye bir kitapçık. Yine aynı yaş grubuna hitap ediyor. Orada da farklı haklar, işte ifade özgürlüğü, katılım hakkı, boş zaman ve dinlenme hiçbir şekilde hani istismar ve şiddetten korunma gibi farklı haklar anlatılıyor yine okuldaki mekanlarla ilişkilendirilerek kitap kitapçığın sonunda da bir bölüm aslında okulda bir e, çocuğun başına bir hak ihlali geldiğinde veya okulunun bu hakları gerçekleştirmek için uygun ve elverişli olmadığını düşünüyorsa neler yapabileceğiyle ilgili de bir bölüm var. Tabii çocuklar söz konusu olduğunda bu kadar hani anne babalarda bahsettiğimiz gibi bir takım hani davalar vesaireden bahsetmemiz çok mümkün olmuyor. Orada daha çok aslında kimlerden destek alabilirler. Çevrelerinde yine bütün e, çocuk hakları merkezi olan baroların telefonları var. Başvurabilecekleri bir takım öyle yerlere ilişkinde bilgi veriyoruz. Peki diyelim bir e, haksızlığa maruz kaldık okulda ve anne babamızla eline tutup baroya gittik. Barodan nasıl bir yardım isteyeceğiz, ne dememiz gerekiyor? Yani e, aslında o hani birazcık işlemden bahsedersek belki hani dinleyenlerin de başına böyle bir şey gelmiştir ya da gelecektir sonuçta hani okulların açılmasına az bir şey kaldı. Neler yapabilirler biraz da bundan bahsedersek. Benim yani öncelikle <gülüyor> ben de hani bir hukukçu olmadığım için orada çok belki ayrıntıya giremeyeceğim fakat en azından hani birlikte çalıştığımız hukukçularla biz de daha çok paylaşıyoruz. Bize de bir şey gelirse onlara yönlendiriyoruz. Özellikle hani bir takım baroların çocuk hakları merkezleri çok iyi çalışıyor. Bunun dışında barolardan alınabilecek önemli bir destek aslında adli yardım. Eğer yani ailenin geliri. Buna yeterli değilse bir avukatla birlikte bu mekanizmaları kullanmaya adli yardıma başvurmak ve ücretsiz bir avukat atanması birçok sürecin ücretsiz sürülmesi mümkün olabiliyor. Fakat tabii ki yaşanan olayın boyutlarına göre çok değişecektir ne tür destekler alınabileceği. Eğitim ihlalinde mesela e, milli eğitime dilekçe yazarken o dilekçe örneğini nasıl yazacaklarını yani veliler falan nasıl yapıyorlar? ama azıcık aslında e, isterseniz bu kılavuzdan bahsedeyim çünkü mesela bu kılavuzda biz bir dilekçe örneğine de yer verdik e, burada amacımız aslında önce birazcık eğitim hakkında bahsediyoruz bu kılavuzda bu arada bu kılavuz da yine ERG internet sitesinden. İndirmek mümkün, RG'den talep edilebilir ya da eğitimdehaklar.org sitesinden edinmek mümkün. Ayrıca bütün barolarla da paylaşılan bir yayındı. Buradaki amacımız önce aslında birazcık eğitim hakkının kapsamını tanıtmaktı. Ardından az önce bahsettiğimiz gibi farklı senaryolar üzerinden ilerleyip yapılabilecek yani idari ve adli yolları tanıttık. Farklı senaryolardan da birazcık bahsetmek istiyorum çünkü bu sadece ilk öğretime erişim değil bahsettiğimiz gibi. Ee, i̇lk öğretime erişim 4 e, hani temel başlıktan biri ve bunun altında farklı e, durumlar yer alıyor. Ama bunun yanı sıra mesela okullardaki fiziksel koşullar ve uygulamalar her çocuğun güvenli ve sağlıklı gelişimini sağlayacak nitelikte e, değilse diye bir başlık var. Onun altında farklı e, yine olası durumlara yer veriliyor. Ve yapılabileceklere, mesela işte okuldaki gıda, tuvalet ve içme suyu ile ilgili koşul ve uygulamalar çocuğun sağlığı için tehdit oluşturuyorsa buradan ilerleyip aslında yapılabileceklere bakmak mümkün. Üçüncü önemli başlık, okulda hiçbir çocuk fiziksel özellikleri, cinsiyeti, kültürü, inancı, ana dili, gelir durumu ve benzer nedenlerle ayrımcılığa uğramamalı. Dediğimiz gibi ayrımcılık belki bir miktar daha zor bir konu fakat burada da yapılabilecek şeyler var. En azından anne babaların ve çocukların hani haklarını daha bilmelerine, haklarını daha iyi bilmelerine ve hak ihlallerini daha iyi tespit etmelerine yardımcı olabilir. Bunun dışında bir de çocukların, ailelerin isteklerinin ve gereksinimlerinin ne kadar dikkate alındığı ile ilgili bir bölüm var. Daha sonra kılavuz hak arama yollarına geçiyor buradan. Bu bir önceki bölümdeki farklı durumlarda yapılabilecekler de aslında hep bu bölüme atıf veriyor ve hak arama yolların altında da hem ulusal hukukta hak arama yolları var, idari hak arama yolları ve adli yargıda hak arama yolları, daha sonra da uluslararası hukukta hak arama yolları var. Aslında yapılabilecekler tabii ki hani kısa dönemli bir şeyden bahsetmiyoruz ama sadece hani Türkiye'deki yargı sistemi içinde veya idari sistemi içinde yapılabilecek şeyler değil. Ee, uluslararası mahkemeler de var, uluslararası komitelerde de var bu konuda ee, başvuruların yapılabileceği. Bunların hepsinin farklı koşulları var, ee, önceden yapılması gereken şeyler var. Bu kılavuzda bunlar tanıtılıyor. Bunlar tanıtılırken de e, olabildiğince çok kaynak sağlamaya, araç sağlamaya çalışıyoruz. Yani bir yerde eğer e, Dilekçe ile Milliyetin Bakanlığı'na başvurun deniyorsa... Arka sayfasında kitabın sonunda bir dilekçe örneği sağlıyoruz. Hı hı. Farklı kurumlar için oluşturulmuş farklı dilekçe örnekleriyle ilgili bilgi buradan edinmek mümkün. Peki aslında vaktimizin de sonuna geldik. Küçük bir şey daha soracağım ve ondan sonra bitirelim programımızı. Aslında... Evet bağış yapılmaması gerekiyor ve veliler birçok konuda bilgili değil hani bunu zorunlu bir şeymiş gibi zorunlu bağış adı altında istiyorlar ya da tamam veli hakkını biliyor diyelim bağış vermedi ve aslında şu sıralar çok fazla yapılmaya başlanan benim okulumdan da istenilen ofis malzemeleri torbası var işte okulun yanındaki kırtasiye ile anlaşılmış ve e, torba 50 milyon içinde bir top kağıt işte kalemi kağıdı silgisi e, bantı ve buna benzer ofis araç gereçleri var. Ama bunları dışarıdan almaya kalktığınız zaman 30 milyon, 25-30 milyon civarında tutarken 50 milyonu bayılıyorsunuz Kürtasiye'ye ve adam üstündeki parayı 20 lira geri yolluyor. Şimdi e, onu almazsanız okula kaydetmem sizi diyor. Bunun gibi çok fazla sorun var ve e, veliler tamam diyor. Bari hani bağışı vermiyoruz. Bunu alalım, bunu verelim. Veliler nasıl bilgilenebilir? Hani kılavuza ulaşamadılar, Evet televizyonlar bas bas bağırıyor hani özellikle bir hafta iki hafta kalı okulların açılmasına işte bağış vermeyin. Milli eğitim diyor biz yazı yolladık almayacaklar. Ama müdürler çok rahat bir şekilde bilmem ne kadardan kapı açıyorum diye bağış fiyatları bile belirliyorlar. Hani belirli okullar bunu yapıyor. Nasıl bir hani önlem olabilir veliler? Ya da en azından müdürün karşısına çıktıklarında bağış vermemek için ne diyebilirler? Ee, Tabi orada biraz aslında bütün sorumluluk velilerde, hani onların bilgilenmeleri ve o yolları izlemesinde değil aslında çok önemli bir sorumluluk da Milli Eğitim Bakanlığı'na veya Sivil Toplum Kuruluşları'na düşüyor bu bilgilendirmeyi yapmak için. Orada çok küçük bir parantez açayım. Biz bir e, yani hukuk metinlerini, yasaları, yani anayasadan, genelgelere kadar epey bir belgeyi inceleme fırsatımız da oldu. O kadar aslında e, zor okunan bir dille yazılıyorlar ki hani sıradan bir e, yani... Hukukçular dışında insanların anlaması çok mümkün olmayabiliyor. Fakat e, yani her şeyden önce devletin ve sivil toplum kuruluşlarının aslında bu konuda yapabileceği çalışmalar var. Bu metinleri çok daha basitleştirerek aktarmak gibi, e, temel haklar bildirgeleri oluşturmak gibi çeşitli şeyler yapılabilir. E, şimdilik var olan kaynaklarla hani sınırlı durumdayız ama şeyi de biliyorum, hani çeşitli yerlerde yani bu işin takibini yapan e, şu anda e, Diyarbakır'da mesela bir grup var. Onlar bir sayfalık bir metin hazırladılar. E, bir okul aynı birliği değiller. Tamamen gönüllülerden oluşuyor. Bir kısmı da öğretmen. Yani e, okula gittiklerinde velilerin nelere dikkat etmesi lazım. üzerinden aslında çok ufak girişimlerle de çözülebilecek şeyler oluyor. Ama e, işte bu tür yollarla sizin hani bu bunu konu etmeniz programa çok önemli bir şey. Buradan belki birkaç veriye ulaşacağız. Basında çıkanlarla birkaç veriye ulaşacağız. Bu bir e, süreç, yani baştan bir e, şey söylemek çok mümkün değil. Son olarak ne söylemek istersiniz? Son olarak ben teşekkür etmek isterim. Ben e, <gülüyor> bu üçüncü kez e, katılyorum program ve her seferinde hani, çok farklı şeyler konuşuyoruz. Çok çok önemli e, hani bir noktaya değindiğinizi düşünüyorum. Umarım hani devam edersiniz ve umarım gerçekten bir etkisi olur, etkisi olacağını da inanıyorum. Çok teşekkür ediyorum. Biz de çok teşekkür ederiz geldiğimiz için. İnce 3 programlara ediyoruz o zaman. Her defasında artsın sizinle olan programlarımız. Çok Haftaya görüşmek üzere o zaman. Hoşçakalın. Hoşçakalın.